الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهدى أما بعد إمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله Kitab-ı Tevhid'te geçen meclisimizde okuduğumuz ve Tevhid Tevhid'le alakalı olan bölümlerine işaret ettiğimiz ayetleri serdettikten sonra diyor ki ve kavlullahü teala ve Allah Teala'nın şu buyruğu. Ve qada rabbuka allâ ta'budu illâ iyyâhu ve bil vâlideyni ihsânan ve kada rabbuke Rabbin emretti Rabbin hükmetti Rabbin ferman buyurdu demek ve kada rabbuke Rabbin şöyle emretti şöyle hükmetti ellâ ta'budû illâ iyyâhu ondan başkasına ibadet etmemenizi Rabbin ondan başkasına ibadet etmemenizi emretti Rabbin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 Nefi ve ispat. Görüyorsunuz değil mi? Nefi ve ispat. Nefi, la ilahe illallah tevhid kelimesinde la ilahe kısmına tekabül ediyor. İspat da illallah kısmına tekabül ediyor. Geçenki mecliste okuduğumuz ayeti kelimelerde tevhidin bu iki rükmünden hangisine o ayet, ayetlerin içerisindeki ifadelerin bu iki rükünden hangisine girdiğini ifade etmiş. Sonra ispat edilen ve nefi edilen şeyin hakikatte ne olduğunu beyan etmişti. Şimdi bugünkü ayette de inşallah bunu yapacağız. Bu iki rüknü ile, nefi ve ispat ile, tevhid kelimesinde etrafında dönülen, mevzu bahis edilen, meselenin aslı esası olan nefin ve ispatın nerede cereyan ettiğine, nerede vuku bulduğuna bir daha şehadet edeceğiz. Allah tebareke ve teala diyor ki Rabbin ondan başkasına ibadet etmemenizi emretti.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 Açık ve seçik olarak La ilahe illallah kelimeyi tevhidinde nefin ve isbatın konusu olan şeyin ibadet meselesi olduğu Allah tebareke ve teala'nın tevhid edilmesi onun müstahak olduğu, layık olduğu ispat edilip ondan başkalarının nefh edilmesi gereken meselenin ibadet meselesi olduğu gayet açıktır. Yani bu ayeti kerimede de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 Allah tebâreke ve teâlânın ilahlığa yani mabut olmaya yani kendisine ibadet edilmeye layık olan yegane ilah oldu. Nefi ve ispat ile meselenin etrafında döndüğü şey ibadet meselesidir. Bu ayeti kerimede Allah tebâreke ve teâlâ ve kadâ rabbuke buyruğunda Rabbin şöyle hükmetti. Rabbin şöyle emretti. Şöyle hüküm ferman etti.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 ifadesinin kullanılmasında yani Allah lafzı yerine Rabbin denilmesinde iki tane fayda vardır. Bunlardan birincisi bu kitabın mukaddimesinde zikrettiğimiz Allah Tebareke ve Teala'nın burada Rabb oluşuyla Rabb oluşuyla mabut oluşuna delil getirmesi Rabb oluşunu mabut edinilmeye gerekçe olarak göstermesi sebebiyledir. Yani madem ki o Rabb'dir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 Burada bu fayda var. Buradaki ikinci fayda, faide وَقَدَىٰ ke, Rabbin emretti. Rabbin hükmetti. Burada Rabb izafe edilmiş Nebi sallallahu aleyhi ve Selleme. Yani senin Rabbin. Buradan çıkartılan faide de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin de bir kul olduğu, bir abd olduğu, Rabb olmadığıdır.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 Yani o abdır. Rab değildir. Rab değilse kendisine ibadet edilmez. Abduhu ve Rasuluhu bu demek. Abduhu yani o da bir kuldur. Abdır, Rab değildir. Rab olmadığı için kendisine ibadet edilmez. Rasuldür, Rasul olduğu için tekzib edilmez. Abduhu ve da ifade edilen şey budur. Allah Tebareke ve Teala Nebi Sallallahu Aleyhi ve Vessellem'i Müşriklere, kafirlere meydan okunan, meydan okunan ayetlerde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ubudiyetine yani abdoluşuna, kul oluşuna Allah subhanehu ve teala onu vasfederken kullukla abdolmayla vasfetmeye hususi bir itina gösterilmiş. Rabbimiz tebaleke ve teala buyuruyor diyor ki, müşriklere meydan okumasa dediğinde, وَاِنْ <gülüyor> kuntum fi raybin مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى Abdina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 Furkanı indiren Allah ne mübarektir ne yücedir. Neyle vasfetti Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi? Kul olmasıyla. Subhanallazi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram. Kulunu bir gece Mescidil Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürüten Allah bütün noksanlıklardan eksikliklerden münezzehtir. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin vasfedildiği ayetlerde onun ne olduğuna işaret edilmiş? Kul olduğunu.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 Rabbimizden sonra Rabbimizin bize nimetlerinden sonra üzerimizde en büyük hak sahibi, en büyük ihsan sahibi hiç şüphesiz kişinin annesi babasıdır. Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor diyor ki: "Ve iz ahazna mitaqa bani İsrail." İsrail'den şöyle ahit, şöyle bir misak almıştık. "La ta'buduna illallah ve bil validayni ihsana." Allah'tan başkasına tapmayın ve anne babanıza iyilik edin diye. Yine Kitab-ı Tevhid'de bundan sonra gelecek ayette diyor ki Rabbimiz "Ve ibuddullah ve la tushriku bihi Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. "Ve bil validayni ihsana" ve anne babaya da ihsan edin. Hasılı anne babanın hakkı Allah Tebaraka ve Teala'nın hakkından sonraki en önemli, en büyük haktır. Bunu yerine getirmek en önemli, en büyük sorumluluktur. Bunda taksir etmek ise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 Allah'ın da öfkesini, kızgınlığını celbeder. Yine Ebû Hüreyra radıyallahu anh'unun Sahih Müslim'deki gelen rivayetinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor diyor ki: "Ragima anfu, thumma ragima anfu, thumma ragima anfu." Diyor ki burnu sürtsün. Burnu sürtsün. Burnu sürtsün. Sonuçunda diyor ki: "Thumma ragima anfu raculin"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 Yani bu baptan istifade etmemiz, istimbat etmemiz, yani müellifin kastettiği, irade ettiği, dikkat çekmek istediği, tembihte bulunmak istediği yerlerden bir birisi de burası. Diyor ki İsra Suresi'ndeki muhkem ayetler. Ve fiha 18 mesele. Ve bu muhkem ayetlerde 18 tane mesele var. "Bedâ Allahu bi kaulihi Allah bu ayetlere şu sözüyle başladı. La tec'al ma'allahi ilahan akhar. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Bu elimizdeki metinde olan ayetin bir önceki ayet gelmesi. İsra Suresi'nin 22. ayet. Allah bu 18 meseleye bu ayetle başladı. La tec'al ma'allahi ilahan akhar. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Allah'la beraber başka bir mabut edinme. Başka bir mabut yapma. Ve khatamaha bi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 Helalin haramın açık oldu. Bize bir şeylerin emredildiği, bir şeylerin yasaklandığı açık muhkem ayetler. Diyor ki müellif sonunda: "Wa enbeha-nallahu subhanahu ve taala." Allah bize tembih etti. Allah bize tembihte bu, bulundu. "Ala 'idami sha'ni halihi'l mesail." Bu 18 meselenin çok büyük bir ehemmiyete, azim bir ehemmiyete haiz olduğunu. Allah buna tembihte bulundu. "Bi kavlihi şu sözüyle"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 Men allaaka bir şeyin hukile ilayhi. kim bir şeye bağlanırsa kalbini bir şeye bağlar oraya Teluk ederse Allah' onu onunla baş başa bırakır yani Allah üzerinden yardımı çeker Allah'ın bir kimsenin üzerinden yardımı çekmesi işte bu huzurlandır. terk edilmiş kendi başına kalır Allah ile beraber başka bir illha dinme Eğer böyle yaparsan kınanmış ve yardımsız bırakılmış terk edilmiş olursun وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهُ Ve Rabbin kendisinden başkasına ibadet etmemenizi hükmetti. وَبِالْوَالِدَيْنِ ihsana Ve anne babaya da iyilik etmenizi emretti. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَهُمَا Onlardan birisi veya ikisi birden senin yanında yaşlılığa erişirlerse, senin yanında yaşlanırlarsa Fala تَقُلْ لَهُمَا uffin Onlara üf bile demeyesin. Walla tenharhu ma. Onları azarlamayasın. Wa kullahu ma kaulen keriime. Onlara güzel sözler söyleyesin. Wa khfid lahume jana hazzulimin arrahme. Onlara alçak gönüllülükle rahmet kanadını ger. Rahmet kanadını onlara aç. Alçak gönüllü olarak. Wa kur rabbi rahmhu ve de ki Rabbim onlara rahmet et.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 yani kendisine çokça tövbe edenlere, masiyetten sonra onu hatırlayıp ona dönenlere mağfiret sahibidir, onları affeder. Sonra devam ediyor. Wa ati al qurbahkahu, akrabanın da hakkını ver. Akrabanın hakkını ver. Wa miskiine ve miskinin hakkını ver. Wa bin ve yolda kalmışın bunların haklarını yerine getir. Akrabanın hakkı sula'y rahim yapmaktır, ihtiyacını görmektir. Miskinin hakkı, yolda kalmışın hakkı. Ancak bununla beraber diyor ki: "Ve la tubezzir tebzira." Tamamen de başıboş bir şekilde saçıp savurma. Saçıp savurma verirken. Çünkü akrabaya verirken, fakirlere, yoksullara verirken saçıp savurma. Zira inel mubezzirin saçıp savuranlar, kânu ihvân eş-şeyâtîn. Şeytanların kardeşleridirler. Ve kâne şeytânu li rabbihî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 فَقُلَّهُمَا قَوْلًا meysura, Onlara güzel, yumuşak söz söyle. Kolay sözler söyle. Olur inşallah de. Allah büyük de. Geldiği zaman ben sana vereceğim de. Onları da gönderirken yürü git Allah versin. Deme. Değil mi? Değil mi? وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ Dilenciyi isteyene ne yapma? Azarlama. Eğer Allah tebâreke ve teâlânın fazlından sana verdiğinden veriyorsan ver. Vermiyorsan da onları güzel sözle, yumuşak sözle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 Ellerindekini saçıp savurduğun için hiçbir şey kalmaz, insanlar seni yererler. kınarlar ve mahsur olarak kalırsın. Yani ellerin bomboş kalır. İnne rabbeke yebsutu'r rizke li men yesha'u ve yakdir. Zira Rabbin rızkı dilediğine genişletir, dilediğine de daraltır. İnnahu kana bi ibadihi habiran basira. O kullarını en iyi bilen, onların hallerinden haberdar olan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 Diyor ki Allah, "Nahnu narzukuhum ve iyyakum." Onları da rızıklandıran, bizi sizi de rızıklandıran biziz. Onları da biz rızıklandırırız, sizi de biz rızıklandırırız. Fakirlikten korkmanıza gerek yok. "Inne katlahum şüphesiz ki onların öldürülmesi kehen an kebira." Hiç şüphesiz büyük bir günahtır, büyük bir hatadır. "Ve la zina." Zinaya da yaklaşmayın. İnnehu kana fahişeten şüphesiz zina bir fahişedir bir fuhuştur. Yani kötü, kabih, çirkin, iğrenç bir iştir ve ve çok kötü bir yoldur. Ve la taqtulun nefsellezî harramallahu illâ hak. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı nefislere de kıymayın. Haklı olmak müstesna. Haklı olmak müstesna.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 Ahitlerinize vefa gösterin. Sözlerinize vefa gösterin. İnnel ahde kâne mes'ûlâ. Zira ahit, antlaşma. Bunlar insana bir sorumluluk yükler. Bunlardan dolayı sorumlusunuz, sorulacaksınız. Ve avful keyle idakiltum, Ölçtüğünüz zaman ölçü, ölçüye de vefa gösterin. Ölçünün de hakkını verin. Ve zinû bil kistâsil mustekîm. doğru. Tartılarla terazilerle tart. Zelke hayırun ve <gülüyor> ahsenu teuyla, zira bu daha hayırlı ve sonuç itibariyle daha güzeldir. Valla takfum aleysel kebihi ilm. Bilmediğin bir konunun da ardına düşme. Hakkında ilmini olmayan bir şeyin peşine düşme. Zira inne sema wal basara wal fuade. Zira işitmen yani kulağın, görmen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 ne yer yüzünü yarabilirsin. Veya ne yürüyerek yeryüzünü aşıp tüketebilirsin. Ve lan tabluğal Ne de uzunluk olarak, boy olarak dağlara yetişebilirsin. Neye öbürleniyorsun? Yürüsen yürüsen bütün yeryüzünü Yürüyemezsin veya yürüyerek yeryüzünü yarıp delemezsin. Neden böbürleniyorsun? Boyun dağlara ulaşmaz. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Kullu zâlike kâne seyyuhu, inda rabbike mekruha. İşte bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin indinde çirkin görülmüş, mekruh görülmüş şeylerdir. Zâlike mimmâ evhâ ileyke rabbuke el hikme. İşte bütün bunlar Rabbinin sana hikmetten vahyettikleridir. Ve lâ teca'al meallâhi ilahen âkır. Allah ile beraber başka bir ilah edinme.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 La Allah ilahen Bununla başladı. Allah ile beraber başka bir ilah Ve onunla bitirdi. La Allah ilahen Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Fatulqa cehenneme malumen Yoksa aşağılanmış veya kınanmış, zemmedilmiş ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Bundan sonra diyor ki müellif Rhammullah ve kavluhu taala "Ve ibadullah ve la tüşriku bihi şey'en." "Ve la tüşriku bihi Allah Teala'nın şu buyruğu. "Ve ibadullah" Allah'a ibadet edin. "Ve la tüşriku bihi hiçbir şeye ona ortak etmeyin. Hiçbir şeye ona ortak tutmayın. Bu ayet içerisinde de bir emir ve bir yasak var. Açık bir şekilde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 Allah Tebareke ve Teala yapılacak. Nef yedilen şey ondan başkasına bu ibadetin yapılmayacağı. Bu ayeti kerimede ve abudullah Allah'a ibadet edin. Ve la tuşrikû bihi şey'en ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın buyruğunda iki tane umum var. İki tane genel. Umum. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın.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 Bu ayet kerimede Allah ve Teala üzerimizdeki hak sahiplerinden 10 tane saymış. Üzerimizde bu 10 hak vardır. Bu bir ayette. Nisa Suresi 36. ayette. Diyor ki: "Ve de ahallahu taala bi bu 10 hukuka yani üstümüzdeki bu 10 hakka Allah şu sözüyle başladı. "Ve ibuddullah ve la tushriku <gülüyor> bihi Allah'a ibadet edin, hiçbir şeye ona ortak koşmayın. Kimin hakkı bu? Allah'ın Allah hakkı. Birinci hak Allah'ın.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 وَالْجَارِ الْقُرْبَةِ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ Sonra yakın yakın komşu. Yani yan komşu. Sana en yakın olan komşu. Sonra وَالصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ Yanındaki dostun, yanındaki arkadaşın. İster arkadaşın olsun, ister dostun olsun. Alimler demişler ki isterse karı koca birbirlerine. Bunlar da buna girer. وَبِنِ sebil, Yolda kalmış kimse. Kaç etti? Dokuz. وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ